Bakara Suresi 72. Ayetten itibaren Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hani siz bir kimse öldürmüştünüz de onun katili hakkında birbirinizle atışmıştınız. Halbuki Allah sizin gizleyecek olduğunuz şeyi açığa vurandı. Onun için biz ona bir parçasıyla vurun demiştik. İşte Allah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 Allah korkusuyla yukarıdan aşağı düşer. Allah ne yaparsanız... ...hiçbirinden gafil değildir. Artık... ...onların size inanacaklarını umar mısınız? Halbuki... ...onlardan bir zümre vardı ki... ...Allah'ın kelamını dinlerlerdi de... ...akılları aldıktan sonra... ...onlar bunu bile bile tahrif ederlerdi. İman edenlere kavuştukları zaman...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 Onların içinde ümmiler de var ki kitabı bilmezler. Bütün bildikleri bir sürü kuruntu ve yalandan başkası değil. Onlar başka değil. Yalnız zanda kalmış bulunuyorlar. Artık elleriyle kitabı yazıp da sonra onu az bir bahayla satabilmek için bu Allah katındandır diye gelenlerin vay halini. Vay! Ellerinin yazdıklarından başlarına geleceklere, vay şu kazanmakta oldukları yüzünden onlara. Sayılı günlerden başka bize katiyen cehennem azabı dokunmayacak dediler. Söyle ki Allah katından bu hususta bir ahdi mi elde ettiniz ki Allah ahdinden asla caymaz. Yoksa Allah'a karşı bilmeyeceğiniz bir şey mi söylüyorsun? Hayır. Kim bir kötülük kazanır da suçu kendisini çet çevre kuşatırsa onlar cehennemin sahipleridirler. Onlar orada bir daha çıkmamak üzere kalıcıdırlar. İman edip de güzel güzel amellerde bulunanlara gelince onlar da cennetin arkadaşlarıdırlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Hani İsrail oğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, anaya babaya, hısımlara, yetimlere, yoksullara iyilik yapın, insanlara güzellikle söyleyin, dost doğru namaz kılın, zekat verin diye emretmiş, teminatlı söz almıştık. Sonra bu sağlam sözünüze karşı içinizden birazını hariç olmak üzere arka döndünüz ve siz hala yüz çevirmekte berdavamsınız hani sizden birbirinizin kanlarını haksız yere akıtmayın, kendinizi kendi yurtlarınızdan çıkarmayın diye kat'i söz almıştık. Sonra siz de buna karşı ıkrar vermiştiniz ve hala şahitlik edip duruyorsunuz da. Sonra sizler yine onlarsınız ki kendilerinizi öldürüyor, içinizden bir fırkayı yurtlarından çıkarıyor, aleyhlerinde günahla, Düşmanlıkla birleşip yardımlaşıyorsunuz. Eğer size esir olup gelirlerse kendileriyle fideleşirsiniz. Halbuki onların çıkarılması size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıyorsunuz da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Şu halde içinizden böyle yapanların cezası dünya hayatında bir rüsvallıktan başka bir şey değildir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 onları küfürleri yüzünden rahmetinden kovmuştur. Onun için ancak birazı iman edeceklerdir. Bak ki onlara Allah katından nezlerinde bulunan Tevrat'ı tasdik edici ve doğrultucu bir kitap geldi ki daha evvel küfredenlerin aleyhine Allah'tan böyle bir fetih istiyorlardı. İşte tanıdıkları o şey kendilerine gelince ona küfrettiler. Artık Allah'ın laneti o kafirlerin tepesine onlar Allah'ın kullarından kimi dilerse ona fazlu kereminden indirmesini öteden beri haset ettikleri için Allah'ın indirdiği Kur'an'ı da inkar etmek suretiyle nefslerini ne kötü şeye değişip sattılar da gazab üstüne gazaba döndüler o kafirler için hor ve hakir edici bir azap vardır. Bir de onlara Allah'ın indirdiği şeye iman edin denildiği zaman biz bize indirilen Tevrat'a inanırız derler de ondan başkasına küfrederler. Halbuki o Kur'an nezlerindeki Tevrat'ı doğrultan bir gerçektir. De ki öyleyse müminler idiniz de daha evvel Allah'ın peygamberlerini niye öldürüyordunuz? Ant olsun, Musa size en açık delilleri getirdi. Sonra siz onun ardından o buzaya tutundunuz, onu ilah edindiniz. Siz zalimlersiniz. Bir vakit size verdiğimiz Tevrat'ı kuvvetle tutun, ona sımsıkı yapışın, söz dinleyin diye Tuğru tepenizin üstüne kaldırıp Sizden teminatlı vaat almıştık. Dinledik, isyan ettik demişlerdi. Çünkü küfürleri yüzünden özlerine buza bir su gibi içirilmiş, iyice işlemişti. De ki, eğer mümin kimselerseniz inancınız size ne kötü şey emrediyor. Söyle, Allah yanında ahiret yurdu, diğer insanların değil de yalnız sizinse... Ve bu davanızda doğruculardansanız haydi ölümü temenni edin. Fakat onlar önceden elleriyle işlediklerinden kötü amellerinden ötürü ölümü hiçbir zaman arzu edemezler. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun sen Yahudileri insanlardan hatta müşrik olanlardan ziyade hayata düşkün bulacaksın.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 ...fasıklardan başkası inkar etmez. Onlar ne zaman bir ahitle bağlandılarsa... ...içlerinden bir güruh onu bozup vermedi mi? Hayır, onların çoğu iman etmezler. Onlara ne zaman Allah katından... ...neslerindeki kitabı tasdik edici ve doğrultucu bir peygamber geldiyse... ...kendilerine kitap verilen o kimselerden bir güruh sanki... Onlar hakikati bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını sırtlarının arkasına atmış, ondan yüz çevirmişlerdir. Şeytanların Süleyman'ın mülkü aleyhine uydurup takip ettikleri şeylere uydular. Halbuki Süleyman asla kafir olmadı. Fakat o şeytanlar diler ki insanlara sihri ve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 kocayla karısının arasını ayıracak şeyler öğrendiler. Halbuki Allah'ın izni olmadıkça onunla hiçbir kimseye zarar verici değillerdir. Onlarsa kendilerini zarara sokacak, onlara fayda vermeyecek şeyleri öğreniyorlardı. Ant olsun onlar muhakkak biliyorlardı ki sihri satın alan kimsenin ahiretten hiçbir nasibi yoktur. Onların kendilerini cidden ne kötü şey mukabilinde sattıklarını bilmiş olsalardı. Eğer onlar iman edip de sakınmış olsalardı, Allah katından kazanacakları sevap, Haklarında elbet daha hayırlı olurdu. Eğer bunu bilselerdi. Ey iman edenler! Râina demeyin, unzurna deyin, söze iyi kulak verin. Kafirler için çok acıklı bir azap vardır. Ehli kitaptan olan kâfirler de, müşrikler de size Rabbinizden hiçbir hayır indirilmesini istemezler. Allah rahmetiyle kimi dilerse onu mümtaz kılar. Allah en büyük lütfi inayet sahibidir. Biz lissettiğimiz veya unutturduğumuz bir ayetin yerine ya ondan daha hayırlısını yahut onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kemaliyle kadir olduğunu bilmedin mi? Göklerin ve yerin mülkünün hakikaten Allah'ın olduğunu ve sizin için Allah'tan başka ne bir yar ne de hakiki bir yardımcı bulunmadığını bilmedin mi? Yoksa siz de evvelce Musa'ya sorulduğu gibi peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanını küfr ile değişirse dümdüz yolu sapıtmış olur.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 Bu onların kuruntularıdır. Onlara söyle. Eğer bu iddianızda doğrucu kimselerseniz bürhanınızı getirin. Hayır. Kim taat ve amelinde ihsan mertebesine yükselerek yüzünü tas tamam Allah'a teslim ederse işte ona rabbikatında amelinin ecri olarak cennet vardır. Onlara Hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Yahudiler, Hristiyanlar bir şeye sahip değil dediler. Hristiyanlar da Yahudiler bir şeye sahip değil dediler. Halbuki hepsi de kendilerine indirilen kitabı okuyorlar. Bilmeyenler de tıpkı onların dediklerini söyledi.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 en büyük azapta yine onların. Doğu da Allah'ındır, batı da. Onun için nereye döner, yönelirseniz Allah'ın yüzü oradadır. Şüphe yok ki Allah vasidir, hakkıyla bilicidir. Onlar Allah kendine çocuk edindi dediler. O bu gibi şeylerden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 Rahmetimizin kamil bir müjdecisi ve azabımızın gerçek korkutucusu ve habercisi olarak o hak Kur'an'la gönderdik. Sen cehennemin arkadaşlarından mesul olacak değilsin. Ne Yahudiler ne Hristiyanlar sen onların dinine uyuncaya kadar asla senden hoşnut olmazlar. De ki, Allah'ın hidayet yolu İslam yok mu? İşte doğru yolun ta kendisi odur. Eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların heva ve heveslerine uyacak olursan and olsun senin için Allah'tan başka koruyacak ne hakiki bir dost ne de hakiki bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler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 Ve hatırlayın o zaman ki Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan edip de o bunları tamamen yerine getirince seni insanlara rehber yapacağım buyurmuş. İbrahim zürriyetimden de demiş. Allahsa zalimler ahdeme eremez demişti. Hani Beyt-i Şerif'i, Kabe'yi insanlar için bir toplantı yeri ve emin bir mahal yapmıştık. Siz de İbrahim'in makamından bir namazgah edinin. İbrahim'le İsmail'e de evimi tavaf edenler, kalanlar, rükû ve sucu değleyenler için titizlikle temizleyin diye kuvvetli emir vermiştik. Hani İbrahim, Ya Rab burasını emniyetli bir şehir yap ve ahalisinden Allah'a ve ahiret gününe inananları mahsullerle rızıklandır demişti. Allah da kafir olanı dahi kısa bir zaman için faydalandıracağım. Sonra onu cehennem azabına icbar edeceğim. Varacağı yer ne kötüdür buyurmuştu.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 sana teslimiyette sabit kıl Soyumuzdan da Müslüman bir ümmet yetiştir Bize ibadet edeceğimiz yerleri göster Tövbemizi kabul et Çünkü Tövbeleri en çok kabul eden Ve hakkıyla esirgiyen Sensin Sen Ey Rabbimiz Onların içinden Onlara senin ayetlerini okuyacak onlara kitabı hikmeti öğretecek onları şirkten iyice temizleyecek bir peygamber gönder şüphesiz yegane galip tam hikmet sahibi sensin sen kendini bilmeyenden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir Ant olsun ki biz onu dünyada beğenip seçmişizdir. O şüphe yok, ahirette de muhakkak salihlerdendir. Rabbi ona kendini hakka teslim et dediği zaman o alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu oğullarına da tavsiye etti. Yakup da öyle yaptı.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 Yahudi ve Hristiyanlar, Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, hayır biz muvahhit olarak İbrahim'in dinindeyiz. O Allah'a eş tutanlardan değildi. Ey müminler, din biz Allah'a Bize indirilene İbrahim'e İsmail'e İssak'a Yakub'a ve torunlarına indirilenlere Musa'ya İsa'ya verilenlere Ve bütün peygamberlere Rableri katından Verilen kitap Ve ayetlere iman ettik Onlardan Hiçbirini Diğerinden ayırt etmeyiz. Biz Allah'a teslim olmuşuz. Artık eğer onlar da sizin bu iman ettiğiniz gibi iman ederlerse muhakkak doğru yolu bulmuşlardır. Şayet yüz çevirirlerse onlar ancak muhalefettedirler. O surette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 ...bizimle Allah hakkında çekişiyor musunuz? Halbuki o... ...bizim de Rabbimiz... ...sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize... ...sizin yaptıklarınız size ait. Biz ona... ...bütün samimiyetimizle bağlanmışızdır. Yoksa siz... ...gerçek...